Merhaba Su Hakkını hoş geldiniz ben Akgün İlhan Ben Nurhan Yüce Şimdi e, Su Hakkını daha önceki programlarında su arzını e, tetikleyen onu pompalayan projelerden bahsetmiştik e, Bu projelerin hiçbirisinde suyu tasarruflu kullanma daha su kullanmadan bahsedilmiyordu öyle bir hedef yoktu Bu seferde su arzını e, arttıran su arzını daha fazla hale getiren teknolojilerden bahsedeceğiz bu hafta Şimdi aslında hani suyun korunması gerekiyor çünkü su canlılık için gereken bir varlık. O olmadan gezegenin var olabilmesi mümkün değil. Ancak su yaşamsal ihtiyaç olmaktan çıkıp artık sanayinin ve endüstrinin kullanımına açılıyor. Daha fazla gittikçe daha fazla bir miktarda. Ve yoğun su enerji ve yaşam kaynağı tüketen bu sektörlerde devreye girdiğinde yaşamsal kullanım alanı suyun hızla daralıyor suyu esas kirletip tüketen de zaten bu ekonomik sektörler. Bunlar bir yerdeki su kaynağını kirletip tüketiyorlar. Ondan sonra bitirince başka bir yere saldırıyorlar. Şey Bu haftada <gülüyor> biz bu e, saldırma yöntemlerini kullanlaştıran <gülüyor> teknolojilerden bahsedelim istedik. Evet. E, Akgün de girişini yaparken şöyle söyledi işte. E, kimi e, şeyler var ki özellikle enerji sektöründe ele almıştık. Kömürlü termik santrallerden tutunda nükleere ya da HES'lere kadar e, su kullanımını e, çok ciddi bir ...biçimde gerektiren ve kirleten teknolojiler bunlar ya da su hmm. ayak izi fazla olan tarımsal ürünlerin e, teşvik edilmesi... ...bunun üretiminin e, teşvik edilmesi su kullanımını hızlı arttırma, artmasına neden oluyor. Aynı zamanda kirlenmesine hmm. neden oluyor. E, yine Akgün'ün söylediği gibi şöyle bir gerçeklik de var ki tamam e, çok klasik laflar ediyoruz. İşte vücudumuzun insanın daha doğrusu dörtte üçü sudan mevcut. E, işte gezegenimiz aslında e, çok yoğun su içeriyor. E, Onun yüzey, da 154'te su, 3'ü sularla kaldı. Evet. Ama hı. bu su miktarının insanlar açısından ya da canlıların açısından kullanım miktarı e, karasal canlılar açısından örneğin e, sınırlı. Hı hı. Ve sınırlı dediğimiz miktar cidden sınırlı. Yani <gülüyor> tatlı su erişebileceğimiz tatlı su miktarı var olan su varlıklarının yüzde iki buçuğuna Hı -hı. Denk ama bunun hepsine pardon yanlış söyledim erişemiyoruz. Bir kısmı Hı -hı. var ki e, çok rahat ulaşabildiğimiz noktalarda değil buzullarda ya da yer altında. Bayağı sularında. büyük bir kısmı zaten. Evet o da büyük bir kısmı. Hı -hı. E, aslında insanların tüketebileceği ya da kullanabileceği su miktarı gittikçe sınırlı. Ama bu e, suya ulaşım miktarını arttırmak, suyun sınırlarını aşmak üzere... E, bir dönemden beri kullanılan ki kısa bir dönem değil aslında bu hı hı. E, teknolojiler var. Evet. Su transferinden başlayalım. Evet. Bunun en yaygını herhalde bu olsa gerek. Evet. Şimdi e, pratikte en fazla e, en sıklıkla karşılaştığımız su transferinden bahsedecek olursak bu işte su arzını arttırmanın yollarından e, bir grubu diyelim yani o bir grup yolu içeriyor. Şimdi burada e, fiziksel sınırlar buraya kadar e, geldi. Yani fiziksel sınırlarımıza geldik. Ayağımızı yorganımıza göre uzatalım denilmiyor hiçbir zaman. Tam tersi yönde bir yaklaşımla diyorlar ki başka bir yerde daha fazla su var. İşte oraya gidelim oradakileri buraya aktaralım falan. Böylece başka bir bölge ya da ülkeden, ülkeden su satın alınıyor. Veya oraya satılıyor eğer sizdeki su fazlaysa tırnak içinde. Şimdi mesela en bizim için en güncel, en geçerli olanı İstanbullar olarak İstanbul'un doğusunda bulunan Düzce'den taşınacak olan Melan suyu, Melen'in suyu, Melen çayı, Düzce'den sonra. E Önce Adapazarı'ndan geçecek sonra Kocaeli'nden iki tane şehri aşacak bu yetmeyecek daha sonra da İstanbul'un Asya yakasına varacak orada da borulardan geçecek bu da yetmeyecek İstanbul Boğazı'nın içinden geçecek denizin içinden geçip Avrupa yakasına ulaşacak 185 kilometrelik bir boru hattının içinden geçecek. Şimdi bunu bize evet. şöyle lanse ediyorlar bir bu zorunluluktan kaynaklı İstanbul'un içme suyunu halletmek durumundayız evet. çok masumane bir gerekçe olarak e, anlaşılabilir bu. Evet. Tabii insanlar susuz mu kalacaklar? Ee, İstanbulluların da tabii ki yaşama hakkı var. Ee, çok doğal. Ee, böyle sunulduğunda e, sorunun son noktasından hareket etmiş oluyoruz. Ama sorunu e, asıl yaratılması söz konusu. Evet. Şimdi Melen suyuna neden ihtiyaç duyuyor? İstanbul kendi su havzalarını bir e, kirletmiş olmasından ve tüketmiş olmasından hı hı. dolayı. İkincisi ise e, bu işte üçüncü köprü ve üçüncü hava limanıyla birlikte... ...yeni yerleşim Hı -hı. yerlerinin... ...açılacak olması ve... ...6 e, milyona, milyona yakın insan yakın, gelecek. E, daha fazla yeni insan. Yeni insanın Hı -hı. İstanbul'da yaşayacak olmasından... ...kaynaklanıyor. E, şimdi siz bu atılımları yaparsanız... ...tırnak içerisinde bunlara atılım diyelim... <gülüyor> ...neyse bu projeleri hayata geçirirseniz... E, ...tabii ki melenin suyuna... ...ihtiyaç duyarsınız ama bu yeterli... ...olmaz. Evet. E, daha da fazlasına ihtiyaç duyacaksınız... ...anlamına gelir ki... Bir Hı -hı. yandan şunlar da ifade ediliyor. Birazdan daha detaylı e, şey yapacağız. Deniz suyunun arıtılması. Landa İstanbul'un su ihtiyacı karşılanacağı söyleniyor. Evet. Ama buradaki asıl problem İstanbul'daki e, İstanbul'un sınırlarını zaten aşılmış olması. Fiziksel, ekolojik, sosyal bütün sınırlar aşıldı. Aşılmış durumda her şeyin merkezi <gülüyor> evet. olarak İstanbul'un koyduğunuzda yani yerel ekonomileri değil de tek bir büyük ekonomiyi ayakta tutmaya ...çalıştığınızda, onu marka haline getirmeye çalıştığınızda e, su da Bunlar yetmiyor. Kaçınılmaz. Besin de yetmiyor. E, Hava da yetmiyor, toprak da yetmiyor. Için hiçbir şey yetmiyor. E, Daha fazla enerji harcamak zorunda kalıyorsunuz. Daha maliyetli projelere... Hı -hı. ...imza atmak zorunda kalıyorsunuz. Aslında insanlar daha da fazla yoksullaşıyor. Evet. Tabii şeyi de düşünmek lazım. Düzcenin su ihtiyacı ne olacak? Oradaki evet, suyu... Bir buraya... hazmayı da mahvediyorsunuz. Ha, orayı da mahvetmiş oluyorsunuz. Yani oradaki ekolojik maliyet, sosyal maliyet... ...bunlar hiç düşünülmüyor. Başka bir örnek verelim tarım sektöründen. O da Konya Ovası'nda olanlara bakarsak göreceğimiz bir örnek. Şimdi burası kapalı bir havza ve yıllardır insan ihtiyaçlarına değil çoğunlukla küresel pazara yönelik ürünler burada e, ürünlerin tarıma yapılıyor. Ki bunlarda e, bu ürünlerin ezici çoğunluğu da işte mısır gibi ayçiçek, e, ayçiçek gibi ayçiçeği pardon su ayak izi çok yüksek olan ürünler. Bu havzada suyun yüzde seksen tarımda kullanılıyor. Bu suyun da yüzde 61'i yeraltı su kaynaklarından evet. karşılanıyor. Yani on binlerce kaçak kuyu var bu bölgede ve yoğun su kullanımdan dolayı, yeraltı suyu kullanımdan dolayı. ...derinliği 145 metreyi, çapıda 300 metreyi bulan obruklar e, ortaya çıkmış durumda. Bunu biz televizyonlarda <gülüyor> göz yani defalarca yer aldı. E, Hı -hı. Obrukların karşısında, kenarlarında işte insanlar hayretlerle e, bakıyorlar. <gülüyor> Bu nasıl açıldı? Bu kadar büyük evet. oyuklar nasıl oluştu Birbirine diye. Birbirinde olmadı e, tabii. Evet, bunların altında aslında e, yüzyıllar içerisinde oluşmuş sular e, vardı. Ve Hı -hı. işte sular kullanıldıkça... ...doğal olarak çökmeler, aşağıya doğru indikçe çökmeler e, yaşandı. Hı -hı. E, şimdi bu bir şeyin göstergesi aslında. Yani e, sınırsız gibi görünen kaynakları... ...ölçüsüz Hı -hı. bir biçimde e, kullanıldığında... ...işte böyle kararlılık e, uçurumlardan <gülüyor> karşı karşıya Yani sistemdeki delikler obruklar aslında. E, söz konusu delikler. olabilir. Ondan sonra da hayretler içine düşmemek gerekiyor. Ama şimdi bu kop e, projesiyle birlikte... Yine burada sulu tarım yani Konya su ayak... Konya Projesi Evet açıdan. Konya Ovası Projesi ile birlikte e, tarımın e, tekrar e, şey yapılması su ayak izi e, yüksek tarımsal Hı. ürünlerin e, yapılmasına yönelik bir teşvik Evet 11 veriliyor. milyon dekarlık alan sulanabilecek tekrar. Evet, e, evet. bu, bu suyun geldiği havza ise kurumaya evet. mahkum o kalacak. O kuruyacak bir taraf sular altında kalacak falan. Evet, şimdi e, su transferleri borularla yapılıyor, kanallarla olabiliyor, deniz üzerinden balonlarla yapılabiliyor, tankerlerle gerçekleşebiliyor falan. Orta Doğu ülkelerinde önemli bir bölümü dünyaya baktığımız zaman görüyoruz. Özellikle petrol zengin ülkeler tarımsal ve yaşamsal su kullanımlarını karşılamak için başka bölgelerden su alıyorlar, satın alıyorlar. Şimdi ee, şeye baktığımızda su ihracını en fazla e, yapan ülkeler Amerika Birleşik Devletleri, Şili, Güney Afrika, Avustralya, İspanya ve Kanarya Adaları. Bunlara baktığımız zaman görüyoruz ki hani e, gerçekten bir yerde e, fazlaysa su o tırnak içinde fazla diyoruz ya ona ille bir paraya dönüştürme arzusu var değil mi? Yani... Bu bize fazla geliyor deyip hani boşuna akmasın bizim dediğimiz gibi su akar Türk bakar olmasın falan diyerekten onu paraya çevirmenin yollarına bakıyorlar. Mesela şey bir başka gelişme Avrupa ölçeğinde bir su şebekesi kurulması planlanıyormuş. Eğer bu gerçekleşirse gerçek bir felaket olacak. Çünkü e, Avrupa'nın bazı ülkelerinde turizm yoğun şekilde yaşanıyor. Bunlardan iki tanesi İspanya ve Yunanistan. Böyle bir şey yapılırsa. ...bu turizm cenneti olan İspanya ve Yunanistan'a su akıyor olacak. Aynı zamanda ha. bunlar tarım ülkeleri de çok yoğun endüstriyel tarımın e, yapıldığı ülkeler. Şimdi bu ne demek? Avrupa'da da aynı sorunlar, bir ülkede göreceğiniz sorunlar yaşanmış olacak. Yaşanmaya başlayacak daha doğrusu. Yine Suez başkan yardımcısı Gerard Mesrel'le şöyle bir şey demiş. Avrupa'da yakın zamanda bir Suez kanalına benzeyen bir e, kanal bir planlıyoruz bir kanal. demişler. Evet. Bu Yeni da kanal bizde var aslında. Ya yani bizde de olacak. <gülüyor> Bizim de bir, ne, neydi o? Çılgın projemiz. Çılgın evet. proje. Şimdi bu kanal Fransa'daki bir nehirden Katalonya başkenti Barcelona'ya su taşıyacak ve 160 mil uzunluğunda bir su kanalı olacak aslında. Yani bu dünyadan örnekler veriyoruz. Evet, bir başka ilginç örnek de aslında 2000 yılında Türkiye'de yaşanmıştı. Bu Nordic hmm. e, Water Supply adlı şirket 2000 yılında 19 milyon litrelik ...balonlarla Türkiye'den Kuzey Kıbrıs'a e, su taşımıştı. Yani sadece kanallardan, tankerlerden taşınmıyor, Hı -hı, balonlarla Dağlarla da taşınıyor. Da. Zaten e, bir dertleri de şu, e, bu taşıma maliyetlerini e, ucuzlatmak Hı -hı. gibi bir arayışları da var. E, Çok şirri kadar... fonlar ayrılıyor bunun için zaten. Evet, evet. yani su verimliliği tasarrufu konusunda e, ayrılması gereken fonlar aslında suların e, taşınması noktasında... ...harcanıyor. Hı hı. E, aynı iklim meselesinde de böyle... ...iklim değişikliğini durdurmak için... ...işte verimlilik ve tasarfa yönelik yatırım yapmak yerine... E, ...işte araştırma konularına... ...uzaya işte aynalar e, yansıtma... Hı hı. ...aynalar koyma projelerine... ...ya da denizi asitlendirme projelerine... ...harcanır durumda. Bunda da aynı şey söz konusu. Kimse daha az su harcayalım, enerji harcayalım demiyor değil mi? Evet. Yani o hiçbir zaman söylenmiyor. Çünkü daha az hı. harcamak... E, ama bu bireysel harcamalardan falan değil, yani hükümetler bazında politik e, bir radikal dönüşten bahsediyorum. E, daha fazla, daha az harcamak para getirmiyor. Yeri kalmışlık olarak da algılanıyor tabii. <gülüyor> evet. şey. Ne kadar çok satarlarsa o kadar kar edecekleri için bu tür Hı -hı. projeler daha çok destek görüyor. Hı -hı. E, şimdi bu taşıma transfer yöntemlerinden e, herhalde bugün e, en fazla bize... Konuştuğumuz ya da ilgilendiren bir başka proje daha var ki bu Anamur e, Dragon çayından e, işte Mersin'den daha doğrusu hı hı. Kuzey Kıbrıs'a su taşıma projesi. Evet. Buna başlayalım mı yoksa bir, bir, bir şey, ara, verelim. ara verelim? Evet kesinlikle bir ara verelim. Ondan sonra devam edeceğiz. Şimdi Mikadan dinliyoruz. Rain. Sing. Be ordinary, was me? Evet, tekrar geldik şimdi bir de şey vardı Nuran ondan da bahsetmeden geçmeyelim aynı yıllarda yine Manavgat Nehri'nin suyunun İsrail'e verilmesi projesi Aha. vardı son aşamaya gelmişti hatta ve İsrail'de bir dizi temaslarda bulunan enerji bakanı şey demişti. İsrail'in Türkiye'den 20 yıl süreyle yılda 50 milyon metreküp satın alacağı açıklandı falan demişti. Sorulacak evet. Ancak e, politik gelişmelerden dolayı bu proje rafa kaldırıldı. Tam biz böyle rahatladık Manavgat'ı bıraktılar artık e, akabilir derken 2011'de Orman Su İşleri Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Manavgat çayından elde edilecek aratılmış suyu Libya'yı satacaklarını söyledi. Öyle ki Libya yıllık 100 milyon metreküp'e kadar su satın alabilecekti. O da. ...son anda yine iptal edildi. Şimdi ne oldu <gülüyor> hiçbirimiz bilmiyoruz Manavgat projesine. Evet ama bu projeler dönemsel olarak gündeme geliyor. Ara ara geliyorlar. Evet. Ee, Karlı gördükleri herhangi bir şey varsa, anlaşma varsa Hı -hı. E, hemen hızla adım atıyorlar. Bir anda her şey çabucak oluveriyor. Evet, evet. Şimdi e, birinci bölümde giriş yapmaya çalıştığımız bu Kıbrıs'a su aktarılması projesinden Hı -hı. E, bahsedelim. En az bir milyar Türk Lirası'na mal olacak bir... Projeden evet. e, bahsediyoruz. E, i̇şte Mersin, Anamur'dan e, Kuzey e, Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ne e, borularla e, su aktarılması. E, hmm. Kimi yerlerde şöyle ifade ediliyor. Deneysel bir teknoloji <gülüyor> diye geçiyor. Evet. Çünkü bugüne kadar uygulanılmış e, bir şey değil. Evet. E, yöntem değil. E, yapılmak istenen... E, 106 kilometre uzunluğunda bir hattan bahsediyoruz yani. Evet. Bayağı büyük... Evet, i̇ki tarafta yüzeyi. da baraj yapıldı Hı. suyu biriktirmek üzere hem Hı. Türkiye'de hem de e, Girne'de. Evet, Girne'de evet iki tane baraj yapıldı e, aktarılacak suyu havza e, şeyde biriktirmek için baraj göletlerinde biriktirmek için bu projeyle Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'a yılda 75 milyon metreküp su nakledilmesi öngörülüyor. Hı. Çok Şimdi, büyük bir miktar. Bir de deniz yüzeyinden 250 metre derinlikte geçecek o borular. Bu da çok enteresan bir şey. Yani evet derin... yani o boruların aşağıya indirilmesi teknikleri falan hmm. filan baya bir karmaşık hmm. ve işte herkes izleyip göreceğiz evet. diyor. Hadi bakalım ne olacak. Aynı zamanda bu su aktarımı 30 yıl boyunca yapılacağını 5 yılda uzatma süresi olabileceğini hmm. de e, ifade edilmiş e, yetkililer tarafından. Şimdi bu projenin neresinden bakılabilir, <gülüyor> baştan sona problem ne diyebiliriz? Evet. Ama bir yandan da evet biliyoruz ki Kuzey Kıbrıs'ta hani bir su Su problemi var, problemi var. Evet. Ama Hı -hı. şöyle gerekçeleri de atlarsak işte hep sonuçtan hareket etmiş oluyoruz. Ee, örneğin Kuzey Kıbrıs'taki e, yani adanın geneli için tutulan kayıtlarda e, iklim değişikliğinin etkisinin e, ciddi bir biçimde yaşandığını görüyoruz. Akdeniz 96, bir evet, zaten. Evet 96 Hı -hı. yıl içinde yağış miktarında %25 oranında düşüş yaşanmış. Hı -hı. E, aynı zamanda e, tarım... Yoğun bir biçimde yapılıyor ee, ve yeraltı sularından e, tarımsal yüzde 92'si yeraltı sularından değil kullanılmış. Değil e, böylece yeraltı suları açısından da e, bir problem e, ortaya çıkıyor. Güneyi e, başka bir çözüm bulmuş kendisine. Tabii ki kuzeyin yani Kuzey Kıbrıs'ın e, Türkiye Cumhuriyeti'nden aldığı destek Güney'de söz konusu değil. E, işte burada insani değerler ortaya çıkıyor. Hı. Hani su insani yani bir şeyse. Yani insanlara su götürmek için yapılmış bir proje evet, değil bu su e da... de Hı -hı. gitmiyor diye. Ee, ama Güney'de e, su arıtma tekniklerini, dönüştürme tekniklerini Hı -hı. hayata geçirmeye çalışacakmış. E, şimdi bu Kıbrıs'a su aktarma meselesinde e, deniyor ki e, yeni tarımsal alanlar açılmayacak. Sadece ...var olan geçim, yani var olan tarımı... ...tarım amaçlı kullanılacak... Ee, ...işte turizm sektörüne... ...aktarılmayacak, çok insani... ...amaçla gönderiyoruz, Hı -hı. veriyoruz... ...diyorlar ama bu insani amaçla para... ...bunu sağ... nasıl kontrol edecekler peki? Bir de yani. deneyimler var, örneğin İspanya'da da... ...işte böyle havzalar arasında su aktarımı... ...yapılan yerlerde e, tarım aldı Hı -hı. başını... ...endüstriyel, gitti. Tarım, Endüstriyel yani. evet. tarım ...çok yoğun başını... su ve enerji tüketen... ...gitti, ee, onun dışında... E, söylenen miktarlar yani yılda 75 milyon metreküp suyun e, Anamur'dan alınması demek ise evet. Anamur nehrinin e, debisinin e, düşmesi düşmesi yani yok ve, olması hatta denildir evet. evet. ve e, aynı şekilde yeraltı sularını da etkileyecektir yani su tablolarında düşüş olacaktır. aynı zamanda şöyle kaygılar ifade ediliyor e, balıkların e, işte Yavrulama Hı, alanlarına yumurtlama göç, yollarına zarar, zarar verici söyleniyor. Bütün bunlar dikkate alındığında hani e, bu proje çok sürdürülebilir ya da e, ekolojik kaygıları ön Hı -hı. planda tutan bir proje olarak karşımıza çıkmıyor. çıkmıyor. Evet. Yani kesinlikle öyle. Şimdi e, tabii... Türkiye'den örnekler verdik. Başka şeyler de var, başka teknolojiler de var. Onlardan bahsedelim mi? Biraz zamanımız var galiba. Evet. Desalinasyondan bahsedebiliriz. Evet, bir beş ee, dakikada bahsetmeye evet çalışalım ondan evet. da. Daha sonraki programlarımızda zaten bu teknolojilerden bahsetmeye devam edeceğiz. Şimdi Türkiye'de şu anda birkaç tane desalinasyon tesisi var ve bunların çoğunluğu da zaten endüstriyel desalinasyon tesisi. Gebze'de, Zonguldak'ta, bir de Avşa Adasında burada e, su üretimi e, yani insan kullanımına yönelik su üretimi var. Hı hı. Şimdi e, bunlar tabii sadece başlangıç. Önce şöyle de, denilebilir hani daha bu kadarcık varmış. Ne var ki bu bir problem değil Türkiye açısından deselinasyon diye. Ama Türkiye'nin 2023 hedeflerine baktığımız zaman tüm tatlı su kaynaklarının yüzde yüz kullanımı söz konusu. Bu da bunların hızla kirlenip tükenmesi anlamına geliyor. Doğal olarak e, o zamanki hükümet, e, devlet... ...diyecek yani suyu bitirdik, yok ettik... ...şimdi başka kaynaklara bakacağız... E ...şimdi sürekli şeyden bahsediliyor... ...enerjiyi dışarıdan satın alıyoruz falan... ...bu bir dert olarak söyleniyor ...suyu da dışarıdan satın almayacağına göre ne yapacak? Deniz suyuna yönelilecek evet. çok büyük bir ihtimalle... ...bir şeyin yani, tanımlamasını... ...verelim istersen... ...desalinasyon, susuzlaştırmak Hı. anlamına geliyor... ...sudaki mevcut tuzu, mineralleri... ...ve diğer safsızlıkları gidererek... ...içme, sulama, kullanma amaçlı... ...su elde edilmesini Hı. hedefleyen... ...işlemlere genel olarak desenizasyon hmm. işlemi adı veriliyor. Hmm. E, deniz sularının desenizasyonu özellikle su sıkıntısı çeken Orta Doğu ülkelerinde, Orta Doğu'da yaygın olarak kullanılmakta. E, hmm. Dünyanın en büyük e, deniz suyunu arıtma tesisine sahip olan ülkede İsrail. İsrail evet. Çok uzun bir zamandan beri bunu kullanıyor. Evet. şimdi aslında tarihi 18. yüzyıla gidiyor ama yani günümüzde bildiğimiz anlamda desenlasyon ikinci dünya savaşı sonrası ortaya çıkmış bir teknoloji ee, dönem dönem e, revaçta oluyor bazı dönemlerde işte tekrar e, rafa kaldırılıyor denilebiliriz ama son dünya su forumunda e, bahsi geçmişte özellikle bu konuya bir e, panel ayrılmıştı tek bir panel yani e, Türkiye'de de dünyada da özellikle bu iklim ve Su kriziyle birlikte bu desalinasyon daha fazla gündeme gelecek. Bu kesin. Şimdi bu desalinasyon işlemleri ne gibi etkilerde bulunuyor doğaya ve insan üzerinde ondan biraz bahsedelim. Çok yoğun miktarda tuz konsantrasyonuna neden oluyor. Bu da tabii denize tekrar geri veriliyor. Ee, yine bu konsantrasyon atmosferin ve suyun sıcaklığıyla daha yoğun bir hal alabiliyor ve deniz yaşamını imkansız hale getirebiliyor. ...desalinasyon işlemlerinde çok fazla sayıda kimyasal madde kullanılıyor... ...temizleme ve ön arıtma için. Bunlar da tabii e, denize verilmiş oluyor. Bunlar, enerji kullanılıyor, çok tabii, yoğun bir biçimde. Evet, enerji de çok yoğun bir <gülüyor> yani şekilde. Yani bir metre küp su üretmek için üç buçuk kilowatt e, saatlik enerji kullanımı söz konusu. Hı -hı. Evet, bu da normal şebeke suyunun enerji ayak izinden çok daha yüksek evet. tabii. Bu kadar yoğun enerji gerektiren bir teknolojiye umut bağlamak tabii e, ne kadar gerçekçi... Bizi krizden ne kadar uzaklaştırır o da soru işareti. Krizin bir parçası oluyoruz. Yani su alanında yaşanan bir problemi ne yapıyoruz? Sudan alıp bu sefer enerji sektörüne de enerji mecasına da yaymış oluyoruz. Ee, bir de şeyden bahsedeyim. Yani şu anda ne durumda desenlasyon? 2011 yılı verilerine göre... Her gün 66.5 milyon metreküplük su tuzundan arındırılıyormuş tüm dünyada. 152'de de ülkede desalinasyon teknolojisi kullanılıyormuş. Hı hı. Evet, yine dünyada 16.000 desalinasyon tesisi var ve 300 milyon insan da bu desaline edilmiş yani işlemden geçirmiş suyu kullanıyor. İsrail'de tabii daha önceden de bahsettiğimiz gibi su arzını yaklaşık 4 üçünü deselinasyondan karşılıyor. Su Arabistan'da da buna yakın. Rakamlar söz konusu. Evet şimdi daha fazla devam edebiliriz ama şimdi, programımızın sonuna geldik. Evet mi? yani su, e, su arzını arttırıcı teknolojiler sadece bu su transferi Hı -hı. ya da e, desenizasyonla sınırlı değil. E, çok çeşitli yöntemleri hayata geçirmeye çalışıyorlar. Örneğin buzulların e, <gülüyor> Buzul buzullardan transferi. su transfer etmek evet. gibi. Bunu bence baştaşına bir gibi. konu evet. yapalım. Çünkü... E, Hı -hı. En son haberlerden bir tanesi de e, buzulların hızla eridiği, 600 yıldan bu yana en hızlı eriminin gerçekleştiği noktasındaydı. Evet. Vahim bir haberdi. Ama bu... buna rağmen bu, buzul suyu transferinden bahsedebiliyoruz. Evet, bahsedebiliyoruz ama evet. önümüzdeki hafta diyelim. Evet. Peki bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın. Su hakkı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 Su hakkı Kar için değil, yaşam için su. Hazırlayan ve sunanlar Akgün İlhan ve Nuran Yüce